Elhamdülillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala ali Muhammed. Selam aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. Rabbishrah li sadri ve yessir emri ve hlul min lisani yafqahu qawli. Arkadaşlar Yecüc ve Mecüc'ü anlatmaya devam ediyoruz. Ee, ve biz Demin de ifade ettik dedik ki Yecüc ve Mecüc'ün biliyorsunuz Zulkarnayn tarafından yapılan bir seddi vardı. Bu seddin ne olduğunu, e, nerede olduğunu inşallah konuşacağız. E, bu konunun en azından bu merakın giderilmesi gerekir. Çünkü bu geçmişte olmuş bir şey ve önüm, ileride de kıyametin yakın alametlerinden tekrar önümüze çıkacak olan bir husustur. Tamam inşallah. Zulkarneyn kendisinden yardım isteyen kavim ile Yecüc ve Mecüc arasında bir set inşa etmiştir. Kehf suresinin 94 ve 95. ayette, biliyorsunuz demin ayetleri okuduk zaten 92'den başlayıp 91'den 99'a kadar olan bölümde. Allah Azze ve Celle bunu şöyle haber veriyor. قَالُوا يَا ذَلْقَرْنَيْنِ اِنَّ يَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ مُفْسِدُونَ فِي الْاَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا al an taj'al baynana ve baynahum sadda qala ma makkanni fihi rabbi khayran fa a'inuni bi quwwatin aj'al ve wa radma dediler ki ey zulqarnayn bu memlekette yeciç ve meciç bozgunculuk yapmaktadırlar Bizimle onlar arasında bir sed yapman için sana vergi verelim mi? Dedi ki Rabbimin beni içinde bulundurduğu nimet ve kudret daha hayırlıdır. Siz bana kuvvetinizle destek olun da sizinle onlar arasına aşılmaz bir engel yapayım. Bu ayetler o setin yapılmasını anlatıyor. Bu setin nerede olduğuna Gelince o doğu tarafındadır. İbn Kesir tefsirinde bunu söylüyor. Zira ayette bunu nereden söylüyor? Çünkü ayette hatta ıza belağa metliya şems nihayet güneşin doğduğu yere ulaşınca diye geçmektedir. Fakat bu seddin nerede olduğu tam olarak bilinmemektedir. Bazı hükümdar ve tarihçiler bu setin nerede olduğunu öğrenmek istemişlerdir. Onlardan birisi Abbasi halifesi vasıktır. Kimdir bu vasık ona bakalım. Harun bin Muhammed bin Muhtasım bin Harun Reşid. Yani Harun bin Muhammed bin Muhtasım bin Harun Reşid. Hicri 225 yılında halife olmuş. Hicri 232 yılında 36 yaşında iken Mekke yolunda vefat etmiştir diyor İbn Kesir El Bidaye ve Nihaye'de haber veriyor bunu. Abbasî halifesi Vasık bu setin nerede olduğunu öğrenmek için bir çaba sarf etmiştir. Bazı komutanlarını askerlerle birlikte seddi araması, gözden geçirmesi ve döndüklerinde seddin nasıl olduğunu kendisine anlatmaları için göndermiştir. Onlar da ülkeden ülkeye, krallıklardan krallığa geçerek seddi bulana kadar ilerlemişlerdir. Sonunda demir ve bakırdan yapılmış seddin yapısını görmüşlerdir. Üzerinde büyük kilitleri bulunan devasa kapısını gördüklerini belirtmişlerdir. Orada bulunan bir kulede süt ve bal kalıntıları ve sınırda olan kralların nöbetçilerini görmüşlerdir. Bu set çok yüksekmiş. Etrafındaki dağlardan bile ona ulaşmak imkansızlaşmış. Sonra komutan askerlerle beraber geri dönmüşler. Yolculukları iki yıl sürmüş. Bu yolculukta... Korkunç ve acayip şeyler görmüşler diyor İbni Kesir yine tefsirinde. 5. 193 numarada söylüyor bunu. Bu hadiseyi İbni Kesir rahimahullah tefsirinde zikretmiş olup buna dair bir senet vermemiştir. Yani bunu anlatıyor ancak bunu nereden aldığını söylemiyor. Bunun doğruluğunu ancak Allah bilir. Konuyla ilgili ayetlerde geçtiği gibi bu set... İki dağ arasında yapılmıştı. Nitekim ayette Hatta ize belaga beynes seddeyin Nihayet iki dağ arasına ulaştığında diye geçmektedir Kehf suresi 93'te. Yani karşı karşıya iki dağ. Sonra şöyle buyuruyor. Hatte ize seve beynes seddefeyin beynes seddefeyin yani nihayet iki dağ arasını aynı seviyeye getirince yani iki dağ İki dağın arasını bu işte bakır ve efendim ee bakırla ve çelikle mi desem artık demirle bu bir şekilde bir harc yapıyor ve bir set inşa ediyor ve çok yüksek olduğu söyleniyor bunun eee iki dağın arasını dolduruyor. Bunun da demir parçalarıyla yapıyor ve üzerine erimiş bakır döküyor. Demirin üzerine erimiş bakır döküyor. Ve böylece set çok sağlam olmuştu. İmam Buhari Rahimahullah diyor ki bir adam Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a e ben seddi beyaz, siyah, kırmızı çizgilerle süslenmiş burt yani çubuklu kumaş ve elbise gibi gördüm dedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sen onu görmüşsün dedi. Buhari muallak olarak bunu rivayet etmiştir. Babu kıssatu yecuc ve mecuc. Evet. Aleyhisselatü Vesselam'e birisi gelip diyor ki ben seddi gördüm diyor. Beyaz ve siyahtı kırmızı çizgili, çizgiliydi diyor. Aleyhisselatü Vesselam de ona diyor ki sen bunu sen bunu Görmüşsün. Seyyid Kutup Rahimallah e, Rahim diyor ki, Tirmiz şehrine yakın yerde bir set bulunmuştur. Kim söylüyor bunu? Seyyid Kutup Rahim Allah. Tirmiz şehrine yakın bir set bulunmuştur. Tirmiz Yakut Hamavi Rahim Allah şöyle demiştir, Büyük ve meşhur bir şehirdir. Ceyhun nehri üzerinde doğu tarafındadır. Çevresinde bir sur vardır. Çarşıları tuğla ile kapalıdır. E, El-Camiu's Sahih ve'l Kitaplarının sahibi İmam Ebu İsa et-Tirmizi bu şehirdendir. İşte bunun üzerine diyor ki Seyyid Kudubrahimullah Tirmiz şehrine yakın yerde bir set bulunmuştur. Orası Babul Hadid olarak bilinir. Babul Hadid yani Arapça'da demir kapı manasına gelir. Miladi 1500'lü yılların Başında Alman bilgin Salberger bu seti görmüş ve kitabında yazmıştır. Yine İspanyol tarihçi Kilafiko 1403. yılda 1403. yılda or oraya bir gezi yapmış ve şöyle demiştir: Bu set Babul Hadid şehrinden Semerkant ve Hindistan tarafına giden yol üzerindedir. Bu Zulkarnain'in inşa ettiği o set olabilir demiş. Seyyid Kutub bunu Fizilal Kur'an'ın dördüncü cildinde söylüyor. Evet ayrıca Muhammed Saleme Cebr Eşretus Sa'a ve Esraruhu diye bir eserde geçmektedir. Yine Yusuf El Vabil diyor ki bununla ilgini bana göre yukarıda adı geçen set Tirmiz şehrinin etrafında olan surdur. Yakut Hamavi Rahimeullah bunu Mecmu'l-Buldan'da anlatmaktadır ve o set Zulkarneyn'in inşa ettiği set değildir. Yine bu tür bilgiler, bizim bu bölümde bahsettiğimiz Sedd'in yerini belirleme konusunda bize kesin bir bilgi vermez. Biz sadece Kur'an ve sahih hadislerde gelen delillerle yetiniriz ki o da ye'cuc ve me'cuc seddi delinme zamanı gelinceye kadar ayakta kalacaktır. O zaman da kıyamet yaklaşmış olacaktır. Nitekim Allah subhanehu ve te'ala şöyle buyuruyor. Kale, haza rahmetun minrabbi feize ca'e va'du rabbi ce'alehu dekâe ve kâne va'du rabbi Hakka ve terknâ ba'dehum yawma'izni yamujû fi ba'd ve nufih fi's-sûri fe cem'nâhum cem'â bu rabbimden bir rahmettir fakat rabbimin vadi gelince o bunu yerle bir eder rabbimin vadi haktır dedi o gün kıyamet günü biz onları birbirine çarparak çalkalanır bir halde bırakmışızdır sura üfürülmüş böylece onları bütünüyle bir araya getirmişizdir. Yani e, seddin delindiği zaman kıyametin iyice yaklaştığı zamandır. Ebu Hüreyre radıyallahu gelen rivayet edilen, rivayet edilen bir hadiste bu seddin şimdiye kadar delinmeden ayakta durduğu hususunu Resulullah Aleyhissalatu Vesselam açıklamaktadır. شل بوديور بقى نسيبوريلا طلعت بعية يحفرونه كل يوم حتى إذا كادوا يخرقونه قال الذي عليهم أرجعوا فستخرقونه عدا فيعيده الله كأشد ما كان حتى إذا بلغ مدةهم وأراد الله أن يبعثهم على الناس قال الذي عليهم أرجعوا فستخرقونه غدا إشاء شاء الله واستثنى قال فيرجعون, فيرجعون فيجدونه كهيئته حين تركوه فيخرقونه فيخرجون على الناس fi el miyah ve yefirun minhum Allahu ekber Bakınız Ebu Hurayra radıyallahu anhu anh, rivayet ettiği hadiste şöyle buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Onlar her gün bu seti kazmaktadırlar. Yeciç ve Meciç yani seddi aşmak için her gün delmek için onu onu delmek için uğraşırlar. Onu, onu kazarlar. Çünkü Aleyhisselatü selam diyor Yahfirûnehu kulleyom Her gün onu onu kazarlar. Delmeye yaklaştıkları vakit başkanları yani yecüc ve mecücün başındaki kişi dönün. Seddi yarın delersiniz der. Yani kazarlar, kazarlar, kazarlar artık gerçekten delinmeye az bir zaman az bir şey kalır. Başkanları onlara der ki yarın devam ederiz. Sonra Allah olduğundan daha sağlam olarak iade eder. Yani ne olur? İkinci gün dönerler bir bakarlar ki kazdıkları yer tekrar kapanmış. Bunlar tekrar kazmaya başlarlar. Sonunda müddetleri dolunca yani bu ne zamana kadar devam edecek? Onlar onlar Artık bunu delmeye, muktedir oluncaya kadar bu hal devam edecek. Kazarlar tam delinmek üzeredir. Başkanları der ki geri dönünüz, yarın artık bitiririz. İkinci gün olur. Gelirler bakarlar ki tekrar kapanmış. Tekrar kazarlar, tekrar yakınlaşırlar. Tekrar derir ki yarın devam ederiz. Ne zamana kadar? Delecekleri son ana kadar bu hal böyle devam eder. Sonunda müddetleri dolunca Allah onları insanların üzerine salmayı dileyince onların başkanları dönün seddi yarın inşallah deleceksiniz diyerek istisnada bulunur. Dikkat ediniz sürekli başkanları yarın delersiniz diyordu artık ne zamanki Allah diledi bunu. O zaman der ki erciu fasetahrequne gadan inşallah. Bu sefer de istisnada bulunur der ki inşallah yarın bunu delersiniz. Allah artık onların delmelerini yani hruc etmelerini dilediği için başkanları inşallah diyerek istisnada bulunur. Sonra döndüklerinde Seddi bıraktıkları zamanki şekliyle bulurlar. Yani gerçekten en son delmeye yakındı. Gelirler bakarlar ki kapanmamış. Yani e, az bir gayretle o set delinecektir. Bunun üzerine seddi delerler ve insanların üzerine çıkarlar. Bütün suları içerler ve halk onlardan kaçar. Hadis Tirmizi İbn-i Mace ve Hakim rivayet etmiştir hadisi. Hadis sahihtir. Tahrici de daha önce geçmiştir. Hatırlanacağı gibi daha önce Buhari ve Müslim'de geçen hadiste de o setten bir bölümün açıldığı ve bundan dolayı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın telaşlandığı rivayet olunmuştur. Kim? Kimdi? <gülüyor> Kimdi bunu? E, kimdi bunu e, rivayet eden biliyorsunuz biliyorsunuz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, telaşlı bir şekilde la ilahe illallah diyor insanlara yaklaşmakta olan fitneden ötürü vay Arapların haline e, Zeynep Binti Cahş e, Zeynep Binti Cahş rahimahullah, e, radiyallahu anh diyor ki Ey Allah'ın Resulü içimizde salihler olduğu halde helak olur muyuz? Evet kötülükler artarsa diyor. Aleyhisselatü Vesselam tabi bunun sebebini de şöyle açıklıyor. Diyor ki bugün yecüc ve mecüc işte serdilerinden şu kadar bir delik açtılar der. Ve işaret parmağıyla baş parmağını halka yapar. Dolayısıyla dolayısıyla inşallah e, burada bu, bu hadis daha önce geçmişti. E, Seyyid Kutub Rahimahullah'a ona göre Allah Azza ve celle seddi yıkması vaadi gerçekleşmiştir yecüc ve mecüc de çıkmıştır kim bunu söylüyor kim bunu söylüyor ee, Seyyid Kutub Rahim Abdullah diyor ki sedd yıkılmıştır vaad gerçekleşmiştir yecüc ve mecüc çıkmıştır onlar yedinci hicri asırda ortaya çıkan tatarlardır kim söylüyor bunu? Seyyid Kutup diyor ki ne? ve Mecüc Tatarlardır diyor. Ve onlar da ortaya çıkmıştır. Onlar birçok İslam devletini yıkmış ve yeryüzünde fesat ve bozgunculuk çıkarmışlardır. Kurtu Bir Allah Tatarların hakkında şöyle demektedir. Asrımızda onlardan yani Türkler sayısını yalnız Allah'ın bilebileceği birçok millet çıkmıştır. Müslümanları onların elinden ancak Allah kurtarır. Sanki onlar ye'cuc ve me'cuc gibidirler veya onların öncüleridirler. Gerçekten yani diyebiliriz ki Seyyid Kutub Rahimahullah haksız değil ha bunu söylemekte. Bunu söylemekte haksız değil. Yani e, zaten e, İmam Kutub Rahimahullah da bunu söylüyor. Diyor ki gerçekten bu Tatarlar veya Moğollar diye bildiğimiz Türkler diye bilinen, Efendim bunlar gerçekten birçok topluluğu fesada uğratmış, Müslümanlara çok zararlar vermiş ve böyle uğradıkları her yere fitne düşüren kimselerdir. Tatarların ortaya çıkışı Kurtuluş İbrahim Allah'ın zamanında olmuştur. Kurtuluş İbrahim Allah onların yaptığı bozgunculuğu ve öldürdüğü insanları duyunca onları Yejiç ve Meciuç veya onların öncüleri kabul etmiştir. Fakat kıyametin büyük alametlerinden olan cüc ve Mecüc'ün ortaya çıkışı ahir zamanda olacaktır. Ve şu ana kadar da görülmemiştir. Say hadislerde geldiğine göre onların çıkışı İsa Aleyhisselam'ın inmesinden sonra olacaktır. İsa Aleyhisselam da onların yok olması için Allah Subhanahu ve Teala'ya dua edecek, Allah da onları öldürecek leşlerini denize atacaktır. Böylece Allah Subhanahu ve teale insanları onların şerrinden kurtarmış olacaktır. Allah en iyisini bilir. Allah en doğrusunu bilir. Ve gerçekten Allah alem onlar onlara benzetilmiş olabilirler. Yani bu Tatarların işte bu 1200'lü yılların yıllarda ortaya çıkmaları, İbn Teymiye rahimehullah'ın onlara karşı mücadele vermesi ve birçok Müslümanı katletmeli hadisi olmuş olabilir. Ancak bu bir şubuhat olabilir, onlara benzeme olabilir. En doğrusunu Allah bilir. Çünkü sahih hadislerde geldiğine göre bu büyük bu büyük alametlerdendir ve kıyametin kopmasına yakın bir zamanda ortaya çıkacaktır. Allah izin verirse Büyük alametler bahsinde önümüzdeki derste üç büyük çöküntüden ve duhan yani dumandan bahsedeceğiz. Üç büyük çöküntü duman ve dumandan bahsedeceğiz. Say hadisler ışığında ve inşallah sona yaklaşacağız ve güneşin battığı yerden doğması bahsine doğru gitmekteyiz. Ben burada dersi noktalıyorum. Bir iki soru vardı onlara cevap vereceğiz inşallah. Ee, bunu noktarlayayım inşallah ondan sonra ve hadihi vallahu alem ve sallallahu ala nabiyina Muhammed ve ala ali Muhammed Subhanak Allahumma bihamdik eshedu an la ilaha illa entestagfiruka ve etubu ileyk Selamun aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu